Merhaba, e, 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil'de canlı yayındayız. E, ben Melis Behlil. Ben İnşim Burul. E, bu hafta programımızı e, haftanın yeni filmlerinden Yozgat Blues'dan bir parçayla açtık. Lethe and Yan parçası ha, olarak biliyoruz biz onu aslında ama burada da pastırma yazı gibi bir durum oluyor. Ercan Kesal e, söylüyor. E, ...filmden, e, filmdeki versiyonuyla dinledik. Bu hafta gösterime giriyor bu film. E, yedi film toplam gösterime giriyor. Onlara geçmeden ve hatta Yozgat Blues'un yönetmeni e, Mahmut Fazıl Coşkun'la bugün bir söyleşi yapacağız. Ona geçmeden biz her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. Sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Nurgül Yahyaoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta konuğumuz var dedik. Yozgat Bluz'un yönetmeni e, Mahmut Fazıl Coşkun şu anda bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet geldi apar topar kendisini evet. stüdyoya soksin böyle <gülüyor> son anda. <gülüyor> böyle bir hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. E, Öncelikle tebrik ederiz. Hem ödüller için hem vizyonda hayırlı olsun bugün itibariyle. Çok teşekkür ederim. Kaç salon? 11 diye biliyorum. Ee, bana böyle bir 12 gibi bir rakam gördüm sanki ama. E... Doğru olabilir yani ben <gülüyor> o kadar iyi bilmiyorum. Evet, başka sinema kapsamında da <gülüyor> gösteriliyor. Evet, yani zaten ana şey başka sinema. Sanırım onların 8 salonu var. Ee, onun dışında da üç e, salon olacak, var. Onlar da zannediyorum İzmir. Uh -huh. Açıkçası geri kalanı ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, Yozgat Blues, e, Mahmut Fazıl Coşkun'un ikinci uzun metraj filmi evet. uzak ihtimal ile e, Rotterdam'da e, ödül alarak başlamıştı. E, zaten hani biz ilk filmden böyle... iyi bir sinemacı geliyor şeyle heyecanıyla ee, Yozgat Blues'u da bekliyorduk ve bu sene İstanbul'da yaptı değil mi premierini? Evet İstanbul'da e, açılışı yaptık ondan sonra sanırım Adana'ya gittik ve San Sebastian'a gittik i̇şte Malatya'da da Malatya da evet e, yurt dışında da bazı festivallere katıldı uh -huh. devamında evet önce tabi biraz filmi e, tanıtalım isminden hani Yozgat'ta geçtiğini çıkarmak mümkün ama daha fazlası e, olarak bir İstanbul'dan bir müzisyenin kalkıp Yozgat'a gitmesi. Yanında da e, çömezi diyebileceğimiz öğrencisi e, genç bir kadınla. Onların oradaki hayatı çok özet bir şekilde. E, başrollerde özellikle Ercan Kesal ve Ayça Damgacı zaten hani filmin... E, ...omurgasını oluşturuyorlar. Çok çok iyi performanslar ama... ...Tansu Biçer, Nadir, Sarıbacak, Bacak... Hani ...yan rollerde daha aşağı kalmıyor onlardan. Ee, yani... her şeyden bahsedelim. Proje nasıl gelişti? Fikir nereden geldi? Senaryoyu da Tarık Tufan'la birlikte yazdınız değil mi? Doğru. Tarık'la uzak, uzak ihtimalle de çalışmıştık. Ee, işte bu, bu, proje aslında onun... E, ...anlattığı bir şeyden yola çıkarak yaptık. bu karakteri aslında anlatmıştı yani o şarkıcı hı hı. pop şarkıları söyleyen işte geçmişte kalmış çıkış yapamamış yani ben benim de benim için de çok yabancı bir karakter değildi yani benim de tanıdığım buna benzeyen eminim sizin de vardır yani gözlemlediniz böyle bir türlü olamayan hayatlar evet. oturamayan evet aynen öyle evet Bana hem hüzünlü gelen hem de biraz acınası bir tarafı olan da bir durumdur yani o. O çok beni şey yaptı. Uh -huh. e, bunun üzerine film yapma yapılabilir gibi geldi. Oradan hareket ettik yani. Sonra oturup senaryo yazmaya ya da hikaye yazmaya başladık. E, sonra da işte bir taşrada geçsin fikri gelişti. Yani, yani bu hikaye bizi biraz oraya götürdü. Ondan sonra da işte neresi olabilir derken Yozgat çıktı ortaya. Yozgat biraz da benim memleketim aslında. Hmm. Ee, biz aslında oralıyız. Ama doğum yerim benim Doğu Beyazıt falan. Yani babam memuriyeti nedeniyle e, yaşamadık orada hmm. evet. Ama bildiğim de bir yer tabii. Yani yaz tatilleri işte akrabalarımız var orada falan. Ee, dolayısıyla Yozgat'ı biraz biliyordum. Evet. Sonra gidip baktık yani film şey, o gözle, alıcı gözle bakınca tabii. E, o zaman daha da hoşuma gitti yani. Çok ilginç bir yer aslında yani. Eminim bir sürü yer var buna benzeyen ama... E, ...sinematografik açıdan bana çok ilginç geldi. Ve ona göre hemen yazılmaya başlandı. İşte senaryo oluştu. Sonra devam geldi. Aslında... E Filmdeki mekanların hiçbirini de e, filmin adı Yozgat Buruz olmasına rağmen yani çok böyle bir mekana dair bir isim taşımasına rağmen filmlerin hiç filmdeki mekanların hiçbiri de çok e, böyle bir anlamda egzotikleştirmiyorsunuz. Hani Yozgat'ı ele alırken de e, gösterirken de bakın Yozgat'ta böyle bir şehir hani e, böyle şeyleri var. E, turistik video turistik, mahiyetinde bir şey yok filmde. Tam tersine hani ondan Çok kaçındığınız çok belli. Ee, özellikle o e, işte sahne aldıkları mekan, e, o Çamlık diye Aha. adlandırılan yer. Ki aşağı yukarı zannediyorum Anadolu'daki pek çok şehirde böyle Çamlık denilen daha yüksekçe bir yer vardır. Hani orada genelde bu tarzda eğlence mekanları vardır. Oradan şöyle şehrin bir panoramik görünüşü olur. Ama siz özellikle o şeyden kaçınıyorsunuz. Hani onu yakalamaktan... E, Karakterleri bakarken görüyoruz, belki düşünürken görüyoruz ama e, biraz e, kurmuş olduğunuz dünya filmin içerisinde o yüzden e, daha başka, daha soyutlanabiliyor. Yani hani sadece Yozgat Özgü değil de Anadolu'daki herhangi bir yerde olabilirmiş hissi bana çok geçti mesela filmi izlerken. Aslında tam da bunun için e, çalıştığımı, yani buna çabaladığımı söyleyebilirim. Ee, şöyle ki aslında Yozgat'ı biraz metafor gibi düşündük yani. yani film isminde var falan ayrı bir şey ama tabii ki yani Yozgat filmdeki Yozgat gerçek Yozgat değil bence ee, öncelikle. Yozgatlılar o... boşa biraz bozulmuşlar diye duydum ama. Evet öyle tepkiler alıyorum ya da seyreden Yozgatlılar gelip bana ya işte bir takım şeyler söylüyorlar. Ee, yani o ama Yozgat'ı ben yani Türkiye'nin Taşrası olabilecek, yani hani onu sembolize edebilecek, onu karşılayabilecek bir anlamda kullanıyorum. Dolayısıyla o Taşra'nın Taşra'yı da bir metafor olarak, yani hani bir Taşra filmi olduğunu düşünmüyorum. Yani hani Taşra'yı anlatmak üzere, ya da oradaki hayatı anlatmak üzere yapıldığını, yapılmadı yani film. Dolayısıyla öyle bir şey farklı bir, farklı bir film olurdu diye düşünüyorum. Ondan çok kaçındık. Yani Yozgat'ın Ee, Yozgat'tan diyelim ki parçaları alarak başka bir dünya kurmaya aslında ve o her yer olabilir tabii yani. Ee, öyle bir fikrim vardı benim. Evet esas bizim bağlandığımız, takip ettiğimiz şehirden ziyade o karakterler zaten ve evet. demin hani şeyi konuşurken e, bu Yavuz şarkıcıyı e, evet onun böyle bir, bir acınası tarafı var ama filmde hani o, o hüzünü görsek de onu dengeleyen hep böyle bir neşe tarafı var ki zaten hani genç kadın adı da neşe ve hakikaten filme bir neşe de getiriyor ve böyle hani İstanbul'da da olabilir Yozgat'ta da olabilir o bir şekilde hayatını yaşıyor böyle bir yani filmin daha iç açıcı tarafını sanki kadın tarafı oluşturuyor gibi bir hali var doğru vardı. Ee, yani ben şeyi Yavuz karakterini oluşturduğumuzda yani ki o hani şey gibi ilk Adem Yaratıldı gibi <gülüyor> yani ilk önce o karakter ortaya çıkmıştı, sonra tabii onun kontrastı bir şey ee, peşine düştük. Yani nasıl bir karakter olabilir? O oradan çıktığı neşe. Yani neşe daha dışa dönük, e, daha, daha girişimci, pra pragmatist e, ve hani dediğiniz gibi kafasına göre yaşayan çok fazla böyle ilkeleri olmayan aslında hayatta. Öyle çok da bağlan. Yani biraz yırtmaya çabalayan farklı bir şekilde. Ve evet, o da bize çok tanıdık geldi yani. Onun da eminim herkese tanıdık geliyordu. Yani Neşe'ye de farklı bir şekilde bakıp onun da hayatını çok hüzünlü göstermek mümkün aslında. Elinde hiçbir şey yok. İstanbul'dan kopmak da ona bir şey ifade etmiyor. Yozgat'a gitmek de aslında bir şey ifade etmiyor ama... Hani filmin o hissi çok daha... ...olumlu bir yere götürüyor seyirciyi... Bu, ...hani seviyoruz da karakterleri... ...hiç sevmemek de mümkün çünkü... ...çok da öyle bağlanılacak... ...insanlar değiller bir yandan... ...evet bütün karakterlerin bence... ...hüzünlü bir tarafı var... ...ama hepsinin aynı zamanda... ...böyle kendi bir... Yani ...son derece karanlık görmedim ben yani... Hı hı. ...daha böyle bir... E, ...komedi diyemeyeceğim ama... ...mizahı var, bir mizahı var evet O biraz da çelişkilerden kaynaklanan bir mizah belki de. Evet. E, ya da farkında olmaması hı hı. durumunun yerim. O özellikle de radyo sahnelerinde sanki bir tabi radyoşular olarak sevdiklerim. Evet sevdikti. şu an o, o sahnede kendimi <gülüyor> seviyorum. <ya. gülüyor> Gerçi e, Nadir Sarı Bacak çok başarılı Kamil karakterinde. Orada da müthiş bir tipleme çizmişsiniz. Gerçi böyle 90'lardan çok iyi tanıdığımız bir karakteri de çok net çağrıştırıyor hani... <gülüyor> Ee, oradan... isim vermek istemiyorlar <gülüyor> isim vermek istemiyoruz ama hani izleyen herkesin çok net hatırlayacağı özellikle şiir programlarıyla radyolarda televizyonlarda o tarz programların çok meşhur evet. e, çok popüler olduğu dönemlerde onlar e, Kamil birazcık da o zamanlardan da kalan e, bir ben figür. hala var olduğunu düşünüyorum var, çok var, çok var yani. Bu, izleyen. yani Taşra'da da çok var İstanbul'da da çok var yani e, sadece radyocu olmak zorunda değil ayrıca yani Her meslek grubunda olabilecek bir karakter gibi geliyor bana Kamil. Evet Nadir Sarıbacak yine çok klasik bir dönüşüm yaşayarak hani o karaktere bürünmüş bu filmde de. Ben Yavuz karakteriyle ilgili olarak bir soru sormak istiyorum hani belli hani onu en çok onun üzerinde vakit harcadınız herhalde omurgu olarak filmin omurgası olarak onu seçerken genelde bu tarzda. İşte bir türlü tam yırtamamış e, ama artık orta yaşı da çoktan geçmiş müzisyenler ve özellikle hani sahne alarak ve gittikçe de e, daha düşük yerlerde sahne alarak hayatlarını idame ettirmek durumunda kalan isimlerde genelde aslında daha bir konuşkanlık kendini pazarlama, Hı -hı. seyirciyle iletişime geçme. Olmazsa olmazlardan biri hatta genel olarak hani onları daha yakından gözlemleme fırsatı bulanlar için de belli bir noktada bu daha iritasyon haline de gelebilecek bir faktör ama bu Yavuz'da yok Yavuz daha içe kapalı bir figür daha az konuşan kendini pek ifade edemeyen ifade etmekten çekinen düşünen e, birim aynı zamanda Hani sınıfsal olarak baktığımızda da İstanbul'daki konuşur konuk yani konuşlandığı yer açısından da ve çok orta sınıfta değil aslında yani böyle biraz orta üst gibi konumlandırabileceğimiz bir yerde de değil e, hani pek çok açıdan yırtamamış biri aslında Çünkü hani sadece ekonomik olarak ya da sanatsal başarı anlamında değil e, pek çok açıdan klişenin dışında bir şey çizmişsiniz yavuzda gibi geldi bana yani Yavuz'u işte Ercan Kesal'la konuşurken hep böyle şey yaptığımız örnek Gonçarov'un Oblomov'uydu yani Oblomov gibi bir karakter olsun diye hep böyle onu konuşuyorduk biraz onun gibi oldu aslında yani o da böyle tepkisiz böyle fazla bir şeyi olmayan hırsları olmayan diyelim ki ama aslında bir şeyler yapmak istiyor böyle bir aristokrat geçmişi var ama işte o da yok olmuş ya da yıkılmak üzere yani ve ve de hani bir gözlemleyen de bir karakter yani Oblomov'dan bahsediyorum hı hı. ve ve sonrasında da büyük bir değişim olur biliyorsunuz şey, yani Rus devriminden diyelim ki hani bir değişimin öncesi gibi biraz Türkiye'de sanki onu Hani bize hissettirdiği için o bize çok yakın geldi yani o karakter ve onu onu hep şey yaptı Ya yani öyle düzenin adamı değil gibi çünkü biraz hani bu tarzı figürler Ee, karşılaştırdığımız daha bu seyahat ederek hayatını kazanan farklı yerlerde sahne alan figürler bir noktada düzenin insanı olmayı başarabilmiş insanlar. Gittikleri her yerde karşılaştıkları seyirciyle iletişim kurup hani bu şekilde sahne alıp sahnelerini devam ettirip para kazanabiliyorlar. Hani Yavuz'un başarısızlığı bunu becerememesinden de kaynaklanıyor. Değişen zamanlara, değişen dönemlere ihtiyaçlara cevap verememesi repertuarını değiştirememesi aslında e Yani bütün bunlar metaforik açıdan da çok birbirine bağlı gibi de yani, Doğru. Değil mi? Yani ben, tamamen doğru. Değişme, değişimle ilgili bir şey yok, fikri yok. Yani hani onu e, öyle bir talebi de ya da öyle bir ihtiyacı da hissetmiyor sanki yani. Değişmesi çok zor. E, ve geçmişte kalmış. Biraz böyle nostaljik işte o az önce çaldığınız şarkıya da ...tutulmuş ondan sonra. Böyle bir karakter düşünmüştük, evet. Peki Ercan Kesal'la çalışmak nasıl oldu? Yani o onu düşünerek mi yazdınız... ...yoksa hani sonradan mı bir araya geldiniz... ...ve ne kadar beraber çalışıldı? Çünkü Ercan Kesal kendisi de senaryo yazdığı için... ...o süreç evet. nasıl oldu? Valla Ercan Kesal'la şöyle oldu. Aslında başka bir oyuncu vardı... ...o güne kadar konuştuğumuz. Yani bu böyle... Diyelim ki o görüşmeden bir bir buçuk sene önce çıkmış bir projeydi. Yani başka bir oyuncu ile ben epey çalıştım. O olmayınca Ercan Kesal da küçük bir rol için konuşuluyordu. Yani onun işte orada kabul etmişti aslında. Oyuncu ararken ben ona yani bir de aklıma geldi ve oynar mısın diye sordum ne, ne dersin. O da olur dedi. Yani ben beklemiyordum aslında. Çünkü Ercan Kesal böyle Daha önce izlediğim o güne kadar projeler, filmlerde daha Anadolu'lu daha böyle sert bir adam şeyi vardı, imajı vardı. Ya da işte muhtar rolünde böyle hı hı. onu çok iyi yapmıştı ama yani böyle o kafamdaki adamla hiç uymuyordu aslında. Ama iyi bir oyuncu ve yapabilir diye düşündüm. Sonra denedik yani ve çok da iyi bir şey çıkarttı yani. Hani, hemen tamam dedim ben, olur dedim. Öyle devam ettim. Diğer oyuncular nasıl e, dahil oldular kadroya? Diğer oyuncuları daha önce seçim açıkçası yani hani proje ilk çıktığında işte Berber karakteri çıktı e, zaten işte Ayça'nın oynadığı Neşe karakteri vardı. Hı hı. Kamil biraz daha geç yazıldı. E, dolayısıyla yani ilk şey aklımdakiler hep onlardı yani. Ve onları onlarla konuşmuştum. Daha senaryo yoktu orada. Da böyle proje var, ne dersiniz diye. Onlar da tamam demişlerdi. Onlara göre biraz yazdım hı hı. açıkçası. ne Şeyi ben Ayça'yı çok önce bu Antalya Film Festivali'nde seyretmiştim aslında. Ee, şeyde. Gitme, bir kapanış. Gitmek. Hayır hayır. Yani. Kapanış töreninde şarkı söyledi o. Ha, 2009'da. Evet sahnede. doğru. Sahnede. Ben onun şarkı söylediğini bilmiyordum aslında. Ve orada kalmıştı benim aklımda böyle bir. şey olursa yani bir yere yazmıştım onu yani o oradan çağrıştı, çağrıştı bana yani o zaman şimdi ufak bir ara verelim ve e, Ayça damgacıdan bu parçayı dinlemeye devam edelim <gülüyor> San 4.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Canlı yayındayız ve bu hafta yeni vizyona giren Yozgat Blues filminin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun konuğumuz filmi konuşmaya devam ediyoruz. Ee, filmde tek bir şarkı çalıyor bize Tekrar tekrar onu çalmaya <gülüyor> devam ediyoruz. Ee, filmin oyuncularından Ayça Damgacı'nın da e, katılımıyla Lotha diyeni dinlemeye devam ettik. Ee, Ayça Damgacı da... E, Filmin e, yani çok farklı bir ton edinmesine de e, katkıda bulunmuş bir oyuncu. Yani o rolde sanki ondan başkası olsa bu film böyle olamazmış hissini hemen başında veriyor. Yani e, tip olarak daha e, farklı bir tipe gitmiş olsaydınız... ...hani özellikle daha estetik güzellik açısından ön plana çıkan hani bir tip olsaydı o rolde olmayacaktı sanki. Ayça'nın... E, ...oyunculuğu... ...hem samimiyeti... ...hem de... E, ...tipleme olarak oraya oturması... ...yani hakikaten o 2009'daki ödül töreninden... ...buraya gelmesi de... ...demek ki o yönetmen bakışıyla bir yerde saklamakta gizli herhalde. Yani Ayça'nın böyle... ...dikkatli baktığınızda enteresan bir yüzü var... ...çocuksu... Hı hı. ...bir ifadesi var aslında... ...ben daha küçük zannediyordum mesela... ...daha yükmüş. Hepimiz Hepimizde o yüzlenimi bırakıyor galiba... ...evet... Ee, yani ben, bence de öyle Yani benim kafamda başka birisi oluşmadı yani o rol için dediğiniz gibi hani şimdi diyelim ki günümüz estetik değerlerine göre diyelim daha hani çekici birisi olabilirdi ya da daha hani popüler birisi de olabilirdi ben hiç düşünmedim yani ve e, çok da memnunum sonuçtan Ayça'nın performansından. Bu etkiyi de yaratamazdı gibime geliyor öyle olsaydı. Evet. Evet bir de e, o hani tam da şey olmaması işte e, Yavuz'un böyle bir türlü yırtamamış demin dediğimiz gibi tam oturtamamış bir adam olması. Hani e, Ayça'nın karakteri ne şeyse aslında ondan hiçbir şekilde bir şey beklemiyoruz neredeyse. Hiçbir şey olmamasını neredeyse beklerken o her şeyini bir şekilde hallediyor hayatında. Hani kendi bir düzenini oluşturuyor. E, o samimiyet de orada bence çok... katkısı var. açın yani. oyunculuğunun da çok katkısı var. Karakter de zaten hani rahat bir karakter. Öbür türlü daha böyle bir göze batan bir tip olsa da olmayacaktı. İşte demin konuştuğumuz böyle bir manken tipli bir kadın orada Yavuz'un yanında Yozgat'a gelse zaten çok göze batacaktı. Ayrı bir hikaye olacaktı o zaman. Evet. kasaba manken geldi. Şey evet. şehre manken geldi. Ne yapacağız? Zıza dönecekti. Bu böyle... Hani sessizce gelip ama e, Yozgat'ı içinden fetheden bir karakter evet. haline geliyor. İşte o zaman daha o oyunculuğun gücü de artıyor ve hani o zaman onun değeri de artıyor gibi geliyor bana. Diğeri çünkü zaten biraz da çok kolay yani inandırması. Hani işte bu kadına herkes tabii ki öyle bir kadın gelse peşine düşecek vesaire. Bu daha bana hem de böyle bir meydan okuma gibi de geldi yani. Bir de sanki Ayça aynı zamanda Ayça'nın karakteri neşe aslında. Filmde bir köprü ve bir dönüşüm vazifesi de görüyor gibi. Hani Yavuz'dan taşra diyebileceğimiz hani Yozgat'a geçiş ve Yozgat'ta ki ortamla ve insanlarla bir anlamda iletişim kurmasının çok daha kolay olması, arkadaş edinmesi, çevre edinmesi. Ee, yani o da sonuçta İstanbul'dan geliyor Yavuz'la birlikte ama e, bir tarafta e, işte şeyin e, Tansu Biçer'in canlandırdığı Sabri, Berber karakteri e, de çok enteresan bir karakter. E, yerelliği temsil etmesi açısından, taşlıdaki hayatı bir anlamda akışını, düzenini, e, mekansal olarak etrafını e, temsil etmesi açısından çok başarılı. Evlenmek istiyor. bir türlü talihi şey gitmiyor ben o bölümlere bayıldım hani hakikaten. O bir türlü o şeyleriyle olası e, e, kendisine bulunan taliplerle buluşmaları, o pastanede e, o görüşmeler. Orada çünkü aslında da kafamız ya da kafadaki genel olarak taşranın da nasıl dönüştüğünün de çok güzel bir göstergesi var. Değil mi? Evet yani biraz onu da tabii altını çizmek istedik. Yani burada e, Sabri'yi ben hep şey olarak gördüm. Bir ortalama Ee, vatandaş ya da ortalama e, Türk insanı. Diyelim. Aslında evet orada çok taşlanan bir şey yok değil mi? Ama İstanbul'da da olabilecek sonucu bulan sahneler. Muhtemelen yani evet. Yani, hani, diyelim ki orada evlenme biçimi de ya da işte görüşme e, biçimi de e, diyelim ki işte böyle cumaya gidiyor ya da e, ama içki içmekte de bir şey görmüyor falan. Yani böyle bir Bizim ortalamamız sanki böyle gibi geldi bana yani. yani hı hı. Ve çoğunluğun şeyde sanki böyle hayat tarzı. O onu temsil ediyor dediğiniz gibi. Yani taşra hayatını ya da taşrada bir, bir, bir ortalama insan nasıldır derseniz sabri gibidir derim ben yani. Ama hani sosyalleşme yani toplumsallaşma adına işte o daha... E Dini cemaat toplantılarına da katılıyor. Çünkü çevresi orası. Aynen. Esnaf arkadaşlar, eşler, eş dost. Hani yapılan şeylerin bir parçası olma. Ama hep o çevre üzerinden. Hani çevrenin nasıl bir şey olduğunu ve hani o sosyal ortamı da çok net ortaya koyuyor. Evet yani bir de bek çok büyük beklentileri yok hayattan. Yani hani evlenip, iş kurup bir düzen oturtmak yani. Hani onun dışında daha büyük bir beklentisi yok. O yüzden de büyük hayal kırıklıkları da yok. Yani diğer karakterlerde biraz daha var sanki o. Ama ee, o şey e, bir şekilde görüşmeye gelen kızların beklentileri çok farklı. Evet. <gülüyor> Ortaya koyduğunuz. Evet. Kadınlar biraz daha galiba fazla beklentili oluyor. Bir evlilik e, programlarını seyrettiğimde onu... E, onu düşünüyorum bir <gülüyor> evlilik programı <gülüyor> hali. Gözleniyorum. E, Hatırlatıyor. Ee, ben şarkıya da dönmek istiyorum. Neden bu şarkı? Yani bu evet hep böyle duyduğumuz artık klişeleşmiş. Ama onun dışında bir neden var mı özellikle bu şarkı olması? Çünkü sürekli tekrar ediyor. Ee, yani tek bir şarkı olacağını en başında düşünmüştüm ben. Yani onun kararını çok önce verdim. Ama hangi şarkı olacağı tabi zor bir karar. Ee, aslında ben başka bir şarkı çalışmıştık epeyce bir zaman yani. Bu son böyle. Bir... çekimlere bir ay kala falan aniden karar değiştirdim çünkü o çalışmadı yani hani söylediklerinde çok hoşuma gitmedi şarkınladı Guaglione gibi bir şey olabilir neyse sonra bu şarkı sonra işte o aynı dönemde başka şarkılar araştırmaya başladım ben i̇şte bunu dinlediğimde hoşuma gitti yani hani o hafif böyle filmin duygusundan bir tık geride sanki biraz daha aşağıda olmasını ve Yavuz'la biraz böyle özleşmişsinin yani onu böyle tamamlamasını falan istedim. Biraz da böyle o şarkıda böyle bir garip romantizm de var yani hani geçmişte kalmış ama yani hani biraz böyle demode olmuş böyle plajlar diyeyim ki öyle imajlar hatırlarsınız yani mutlaka işte gün batımları. Daha ben plak çok... kapakları hatırlıyorum evet, direkt. Yani tam tam olarak o ve sanki Yavuz o dönemin adam yani hani ve o orada kalmış Hı. ondan sonra. Ee, yani çok böyle şey bir romantizm de yok yani ağlak böyle şey. Yani bir bir macera ve gitmiş. Hani e, dolayısıyla o çok hoşuma gitti. Yani biraz onlardan dolayı seçtim. Böyle bir bir de şey de güzeldi. Yani o şiir gibi bir şey yani bir ara bölümü var. Yani o Onu da okuyor falan Onlar da çok e, Bir dönemin öyle şeyleri vardı Şarkıları vardı e, Bu yüzden seçtim Bu arada o şarkıyı biliyorsunuz Joe Desen söylüyor uh -huh. ve Joe Desen'in babası da Yönetmen ve Top Topkapı filmini e, Çekmişti Türkiye'de e, Öyle de bir bağlantısı Sinema bağlantısı da, bağlantısı da var Evet ben festivalde görmüştüm İstanbul'da sonra böyle çok kısa süre içinde sık sık bir yerlerde karşıma çıkmaya başladı yani bu aslında hep hayatımız içinde olan şarkılardan bir galiba hakikaten de böyle alışveriş merkezlerinde dükkanlarda falan artık her duyduğumda böyle bir gülümseme oluşuyor yüzümde eskiden olmayan. Ama ben, ben... öyle bir faydası oldu. Yani mamlu dediğini çok iyi anlıyorum. Çünkü çocukluğumda annemin o şey ne denir... ...karışık plaklarında olan şarkılardan <gülüyor> evet. biriydi. Yani 70'lerden hatırladığım o klasik şarkılardan biri. O yüzden <gülüyor> o his direkt geçiyor. Gözümün önüne o kapaklar geliyor. Peki e, başka festivaller var mı? Yani Sensebih Asistiyan zaten yurt dışında gidebilecek en büyüklerden biri. Bundan sonraki planlar nedir? Valla aslında bu festival değil ama... Asep... Pacific Screen Awards diye bir e, ne denir ona? Organizasyon tabii. var. Organizasyon biz ondan var. bahsediyoruz. Evet. Her bu, evet bugün sonra. ben oraya gidiyorum. Bu gece. Onlar işte Ayça o, e, en iyi kadın ve aday gösterildi. Tebrikler. Ayça'yı tebrik ederiz. Beni de davet ettiler. Ben oraya gideceğim. O Orada gösterilecek bilim İşte onun bir sunumu olacak. Onu bu sene nerede yapılıyor? Gene Avustralya değil evet, mi? Evet. Onlar hep evet. orada yapıyorlar, değil mi? Değişiyor onun Bazen, bazen değişiyor galiba Hong Kong'da falan. Bazen evet, galiba geçiyor. Geçen sene de Avustralya'ydı Ben evet. ilk defa gittiğim için. <gülüyor> evet. Ee, onun dışında Palm Springs Film Festivali var, ee, e, Kaliforniya'da. Ee, Göteborg var. Benim bildiğim bunlar yani bir, bir iki tane daha programlanmış olması lazım. Bayağı yoğun bir festival programı var. Ee, Türkiye içinde zaten bu arada şey de hatırlatalım dinleyicilerimize. Ee, İstanbul Film Festivali'nden başlayarak İstanbul, Adana ve Malatya'dan ödülsüz döndüğü olmadı Yozgat uzun Olmadı ödül. Evet. evet neler almıştı onu da bir hatırlatalım. Ben en son Malatya'da en iyi filmi paylaştı onu biliyorum. Ee, İstanbul'da en iyi erkeği aldı Ercan Kesal. Adana'da en iyi filmi işte paylaştı. Hı. Hı hı. E, ...gözümün nuru filmiyle... Evet. ...en iyi... ...senaryo... ...o da paylaşıldı... ...bu arada bütün ödülleri paylaş Yok Malatya paylaşılmamış olabilir... Malatya, Adana, Malatya paylaşılmadı. paylaşılmadı... Adana paylaşılmadı... Adana'da, Adana'da bir adın. paylaştırma furyası vardı... Evet. ...onun dışında Tansu ödülü aldı orada... Hı hı. ...bir de Ercan Kesal aldı... Evet. ...Adana'da da en iyi film... ...en iyi yönetmen ve siyat ödülü... ...Malatya'da... ...bu da Evet. evet. gayet e, bu senenin en ödüllü Türk filmi bile diyebiliriz sanırım şu noktada. Bilmiyorum onu o kadar. <gülüyor> evet hani bir yani. toplayacak. <gülüyor> <gülüyor> e, Yozgat bu seni hakikaten senin en beklenen filmlerinden biri İstanbul Film Festivali'nden beri. E, İstanbul Film Festivali'nde de hani zaten e, biletler bitmişti. Herkes fellik fellik arıyordu bu hafta itibariyle. Bu e, Aslında hani normalde e, Bles Nazaran diyelim e, iyice bir salon sayısıyla vizyona giriyor. Maalesef böyle bir sıkıntısı var bağımsız Türk filmlerinin. Onu da hep burada dile getiriyoruz. Evet ama bu başka sinemayı ben çok e, iyi bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Yani onlarla ilk görüştüğümüzde projeyi anlattılar bize. Ben dedim ki ya bu çok evet yani herkesin düşünüp de cesaret edemediği bir şeydi. Bravo falan dedim. Ama onlar biraz böyle şeylerdi e, endişeli ya da ne diyelim e, çok cesur görmedim yani açıkçası ama sonradan işte bir ay sonra tekrar görüştük ya dediler işte iyi gidiyoruz bedeller en çok da sen şey yapmıştın e, cesaret vermiştin ben çok umutluyum hı hı. E, seyirci de çok e, sevdi yani bu şeyi evet ilgi e, çok yoğun evet Yani en azından hak ettiği kadar ya da hani git, görmek isteyenlerin kaçırmayacağı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Evet, tabii, ben... tabii dört hafta sürmesi de çok önemli. Yani ilk hafta daha akşamüstü saatlerinde daha çok insanlar gidebileceği ama sonra kaçırılsa bile hani gün içinde bir ara yakalanması dördüncü haftada bile mümkün. Ee, evet. Gözümün nurunu biz konuşurken... İkinci haftasında davet ettik e, filmi yapanları. Film gösterimden kalkmıştı onlar geldiğinde. Evet. Yani bir hafta gösterimleri Bayram haftasında şey girmişti çünkü vizyonlar. E, evet. O yüzden. Çok acı yani. O, çok acıklı Ki yani. ben gözümün nurunun... Yani diyelim ki başka sinemaya giden seyircilerin... Seveceği, çok seveceği film olduğuna eminim. Yani hani... Hı -hı. Onların kaçırdığını düşünüyorum. Evet onlar bir zamanlama tersliği oldu orada. Evet, evet bir de yani hani çok... Başka sinema ile ilgili her şey çok net değildi. Hani neyin ne zaman başlayacağı ve nasıl <gülüyor> olacağı. Bazı filmler için öyle bir talihsizlik oldu ama Yozgat Buz için iyi denk geldi diyelim. Evet. Ee, tabii hani her şeyden önce Başka Sinema ve hani bütün bu süreç seyircilere aslında çok büyük bir avantaj sağlıyor. Evet. O yüzden peki şimdi aslında film bittikten sonra festivaller, ödüller bunlar güzel ama aslında yeni projeler için biraz yeni bakımlar, vakit kaldı mı? bu aralar yeni çalışmalar? Ya açıkçası e, şu anda böyle bir, bir iki proje var. Böyle düşündüğüm ama karar verip işte şudur dediğim Hı. proje. hani bir, bir tanesi öne çıkıyor ama henüz açıkçası daha çok başlangıç değişebilir de yani. E, ama sinemacıların her zaman böyle birkaç projesi birkaç, olur. Evet. yani o. Yine Tarık Tufan'la mı çalışıyorsunuz? Var mı bir şey? E, Tarık'la bu sefer çalışmayabilirim. yani on, Ondan emin değilim. çünkü bazen şöyle oluyor tekrara düştüğünüz duygusuna kapılıyorsunuz yani yoksa hiçbir tabi tarihi çok sevdiğim bir arkadaşım ve başka şey yani ileride bir şey daha ama bir, bir film uh -huh. başka şekilde deneyeceğim onu da merakla bekliyoruz i̇nşallah. o zaman inşallah burada tekrar bir araya geliriz evet e, Mahmut Fazıl Coşkun'a çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için evet, programımıza Diğer haftanın e, geri kalan 6 filmiyle devam edeceğiz. Bunlardan Ölümsüz Aşk, Ain't Them Bodies Saints'den bir parçayla devam ediyoruz. Daniel Hart bestesi, Ruth and Sylvie. Heart'tan dinledik Ruth and Sylvie. Bu hafta vizyona giren Ain't Them Body Sends Ölümsüz Aşk filminin parçalarından biriydim. Evet bu hafta 7 yeni film var gösterime giren. Bunlardan Yozgat Blues'u demin Mahmut Fazıl Coşkun ile konuştuk. Filmin yönetmeni ve senaristlerinden biri. 7 filmin 5'i yerli yapım. Bu arada çok sık olmayan, daha doğrusu bu iki ay içinde sürekli olmaya başlayan bir şey. Bunların arasında Yozgat Blues'la beraber ön plana çıkan diğer yerli yapımı da aslında öncelikle konuşmak lazım. Belki Saroyan ülkesi, o da premierini İstanbul Film Festivali'nde yapmıştı Saroyan'la. Onun yönetmeni de inşallah önümüzdeki hafta bu konu Şeyimizde Umarız kon şeyimiz de olacak. Evet. ...söyleşimiz daha olacak. Lusin Dink e, filmin senaryosunu da yazan. E, gerçi senaryodaki metinler e, Saroyan'ın kendi yazdıkları metinlerden derleme... ...onları e, bir araya getiren Lusin Dink. E, William Saroyan Amerika doğumlu, Türkiye'den göç eden bir Ermeni ailenin çocuğu olarak... ...1908 yılında Amerika'da doğuyor. Ve 1964'te uzun bir Anadolu yolculuğuna çıkıyor dönüp... Saroyan ülkesi bu yolculuğu e, yeniden yaratıyor. Belgeselle kurmaca arasında bir yerde. Birebir canlandırmalar yok. E, o tip canlandırmalı e, belgesel sevmeyenler için. E, ancak dediğim gibi metinler var. Saroyan'ın yazdığı metinleri takip ediyoruz. E, çeşitli canlandıran oyuncular var. Fakat hani birebir konuşmalar yüzlerine odaklanma gibi bir durum yok. O yüzden çok daha... Metinlere odaklandığımız bir e, anlatım oluyor. E, dediğim gibi bu sene e, İstanbul Film Festivali'nde premierini yaptı. <gülüyor> Pardon. O zamandan beri de pek çok farklı festivalde gösterildi, ödüller de aldı. Bir de bu arada çok enteresan olarak. <gülüyor> Mesela ben William Saroyan'la çok erken bir yaşta ve tamamen tesadüfen tanışmıştım. 11 yaşındayken bir kitabını, ben annemi çok seviyorum kitabının e, kapağını görüp kitabın ismi de çok ilgimi çekip e, alıp okumaya başlayıp ve sonrasında da ...hem dilin akıcılığı hem hikayesinin samimiyetiyle... E, ...kendi kendime çok güzel bir yazar keşfetmiş olmanın heyecanıyla... ...diğer kitaplarının peşine düşmüştüm ama... ...maalesef ülkemizde çok az bilinen ve çok az tanınan... ...az okunan yazarlardan biri. Amerika'da hem Steinbeck hem Hemingway ile bir anlamda dönemdaş olarak e, bilinse de... hani ...ülkemizde hani gerek müfredatlarda olsun... Gerekse diğer okuma listelerinde pek yer almayan bir isim. Halbuki Bitlis'li bir yönetmen olması, buradan buralı bir ailenin çocuğu olması da, hani burayla olan bağlarını sonrasında e, yeniden e, üzerinden geçmek üzere böyle bir yolculuk yapmış olması bile başlı başına bence çok heyecan verici bir hikaye. O yüzden hem e, filmi izlemek çok... Farklı duyguları uyandırıyor insanda hem de Saroyan'ın edebiyatını yazdıklarını yeniden keşfetmek için de çok bence güzel bir fırsat. Evet diğer yerli yapımlarsa daha çok tür filmleri bir melodram iki komedimiz var bu hafta. Melodram Kızım için yöneten Hakan Haksun senaryoda kendisine ait oyuncular yetkin dikinciler Eda Ece İnci Türkay Belki Üzrek ve İlayda Çevik Hakan Haksun'un ikinci uzun metrajı bu bir baba kızın tekrar bir araya gelmesi babasının öldüğünü sanan genç bir kızla Ee, onu tekrar bulmak isteyen babasının öyküsü bir araya tekrar geldiklerinde ailenin çeşitli sırları da ortaya çıkıyor. Oldukça e, klasik bir melodram izlenimi veriyor görmedik ikimiz de. Ama e, bu tip böyle mendilimi alıp giderim filmlerini sevenler için böyle bir opsiyon var bu hafta. Evet diğerleri ise dediğimiz gibi iki komedi. Bunlardan biri Düğün Dernek. Selçuk Aydemir senaryoyu yazmış ve yönetmiş. Başrollerde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Devrim Yakut yer alıyorlar. Şimdi İşler Güçler ekibi deyince zaten hani belli bir grup dinleyicimiz anlayacaklar. Aslında Çalgı Çenge filmiyle bir tanındılar. Sonrasında işler güçlerle o hayran kitlelerini gittikçe arttırdılar. Ee, i̇şler güçler projesi son buldu televizyonda. Ondan sonra gelecek yeni projeleri de merakla bekleniyordu. İşte düğün dernek o. Evet bir köy düğününün çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Zaten yani bence her düğün için bir film yapılabilir herhalde. Ee, ağırlıklı komedi biraz da trajedi ve melodram içeren. Ee, bu da böyle bir e, Sivas'taki Köy e, yarattığı kargaşaya anlatıyor. Ama hani klasik o içler, işler güçler ekibinin kafasıyla e, yapılmıştır de duruyor. E, bir de bir, filmin tanıtımına e, işte tanıtım malzemesi olarak da bir e, müzik klibi de hazırlamışlar. O da şu anda hani internette en sık izlenen videolardan biri haline dönmüş durumda şimdi. Evet öbür komedimiz de aslında müzikli danslı müzikalli bir e, komedi MC Dandik. Raga Oktay ve Cem Yaz beraber e, yönetmişler. Senaryoyu da beraber yazmışlar. Onları Kubilay Tuncer de eşlik etmiş senaryoda. Başrollerde Raga Oktay, Zerrin Arıkan, Lemi Filozof, Sümer Tilmaç, Özay Feht yer alıyorlar. E, Raga Oktay'ı ben pek fazla bilmiyorum. Yeşim'in daha çok bildiğini tahmin ediyorum. <gülüyor> Göç kültürü üzerinde. Yani şimdi Hollanda doğumlu daha sonra işte müzik kariyeri yapmak üzere Türkiye'ye gelen bir isim 90'lı yıllarda. Çikolata Kız şarkısıyla tanınmıştı. Ama bir türlü o hani müzik kariyerinin devamını getiremedi. Yani bir Rafeteli roman olamadı. Ama reklam personası olarak uzun süre televizyonlarda kendisini izledik. Birazcık televizyon dizileriyle karşımıza çıkmaya devam etti. Bu bir süredir üzerinde çalıştığı bir proje bildiğim kadarıyla yapmak istiyordu böyle bir şey. Burada da aslında bir Bollywood parodisi yapmaya çalışıyor. Klasik Bollywood filmleri ve klişelerini yeniden ürettiği bir komedi filmi. Ama yani bir tarafta filmin kendi içeriğine baktığımızda Ee, çok ırkçı ve cinsiyetçi bir takım şeyleri, yani komediyi onlar üzerinden kurması bence hani birazcık e, en hoş taraflarından biri. Özellikle hani ırkçı şeyleri. Ee, ama onun ötesinde e, hani Bollywood severleri ve Bollywood parodisi izlemekten keyif alabilecekleri hani cezbedecek. işte dans sahneleri olsun, müzikli sahneleri olsun öyle şeyleri var ama yine de özellikle düğün derneğin karşısında vizyona girmekle Ee, biraz zorlu bir seçim yaptığında söylememiz lazım. Evet, Dandik adlı bir karakter çocukluk e, aşkıyla karşılaşıyor ve tekrar onu, e, ona kavuşmaya çalışıyor gibi böyle bir temel hikayesi var. E, bir yandan da hani Bollywood dediğimizde tabii bazı dinleyicilerimizin aklına gelecek daha klasik Bollywoodlar değil. Son dönem hani daha hip hopçu vesaire Bollywood filmlerinin e, bir nevi parodisi gibi onu da belirtelim. E, yerli yapımlar dışında... ...iki filmimiz daha var demiştik. Bunlardan biri demin... E, ...temalarından birini çaldığımız... ...Ain't Them Bodies Saints... ...Ölümsüz Aşk. David Lurie'nin yazıp yönettiği bu film... ...geçtiğimiz sene en dikkat çeken... ...Amerikan Bağımsız Yapımlarından biri oldu. Bizde de film hekiminde gösterildi... ...daha önce. Hı hı. Başrollerde... ...Roney Mara, Casey Affleck... ...ve Ben Foster yer alıyorlar. E, de zaten... Premierini yaptı ve sinematografi Aha. ödülünü aldı. Böyle bir Bonnie Clyde usulü bir çiftin hikayesiyle başlıyor. Fakat kadın birini öldürünce erkek suç üstleniyor ve hapse giriyor. O hapisteyken bir de çocukları oluyor. Ve en sonunda adam hapisten kaçıp ailesini bulmak üzere yola çıkıyor. Ama bu arada da... E bir polis memuru da kadına aşık bir taraftan hani kadında kanun kaçağı sevdiği adamdan birlikte olacak yoksa bu polis memurunun kendine sunduğu güvenli hayatı mı tercih edecek bir de küçük çocuk var sonuç itibariyle ortada ama hakikaten görüntü yönetimi açısından çok muhteşem bir film Terence Malick. Filmlerine çok anımsatan bir hali var. Casey Affleck ve Rooney Mara da çok iyi bir oyunculuk sergiliyorlar. Casey Affleck gerçekten çok iyi bir oyuncu. Evet her yaptığı filmde tekrar bunu hatırlıyoruz. Sonra üç sene yine beklemek gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Affleck ailesinin yetenekli oyuncusu evet. diyebiliriz. E, son olarak da Yılın Savaşı Battle of the Year var. Bu da haftanın dans filmi. Bu hafta aslında çok dans filmi var yerleri de saydığımız zaman. E, Benson Lee yönetmiş... Başrollerde Josh Holloway, Laz Alonso, Josh Peck, Katie Lots ve Chris Brown yer alıyorlar. Bensonley zaten dans konusunda meraklı bir yönetmenmiş. Daha önce Planet B Boy adlı bir belgesel çekmiş break konusunda. Bu sefer kurmaca çıkıyor. Zaten karşımıza. Planet B Boy çektiği bir yarışmanın belgeseli. Bu da o yarışmada geçen bir kurmaca. Yani. ...neredeyse kurmacanın ön hazırlığı olarak belgesel çekmiş gibi bir durum var. Bu da gerçekten olan bir yarışmaymış. Battle of the Year denen yılın savaşı. Ve e, hikaye şöyle, 15 yıldır bu breakdance yarışmasını Amerikalılar kazanamamış bir ekip toplanıyor. İşte başına da bir basketbol koçu getiriliyor. Bu arada hani o kısmını geçelim ama 15 yıldır Amerikaların kazanamamış olması gerçek... Ee, ve birincilik yani ya Fransızlara gidiyor ya Güney Korelilere gidiyor. Filmde esas işte baş düşman e, şampiyonlar Güney Koreliler. Son senelerde ya biri ya öbürü alıp duruyor. Hatta son iki senede ben özellikle inceledim bunu. Çünkü çok da ilginç geldi. Bu kadar büyük bir kültürü var. Bunu acayip takip eden e, gençler. E, ay çok yaşlı bir, bir şey söylemiş oldum. Gençler çok meraklı <gülüyor> <gülüyor> bu yarışmaya. Ee, Son iki yılda Amerika takımları ilk üçe bile girememiş ki hani filmde de hep söylenen işte bu dans buradan çıktı biz bunu nasıl Güney Korelilere kaptırırız şeyini gururunu e, görmek mümkün. Bu biraz futbolun İngiltere'den çıkıp Latin Amerika'da oynanması gibi bir durum. <gülüyor> evet yani çok iyi eleştiriler almadı hatta baya kötü eleştiriler al aldı ama hani. Böyle bir hip-hop breakdance severlere Battle of the Year'de, bu arada ben Sun Lee'nin de Güney Kore asıllı olduğunu <gülüyor> arada belirtmek istiyorum bir ironik durum olarak. Bu da haftanın breakdance filmi. Evet e, toplam yedi film var bu hafta dedik. Hakikaten e, herkese hitap edecek çok farklı türde filmler var. Ama ön plana çıkan birkaç filmin tekrar hatırlatalım. Yo, Yozgat Plus e, bu hafta vizyonda başka sinema kapsamında. Sarayan Ülkesi yine bu hafta başka sinema kapsamında vizyonda. Bir de David Lowry'nin Ölümsüz Aşk Ain't Them Sense bu hafta. vizyonda. Şimdi de e, bir müzik arası vereceğiz tekrar ve Battle of the Year yılın savaşı filminden bir parça e, dinleyeceğiz. Daha doğrusu kısa bir bölüm dinleyelim. James Brown'ın Papa's Got a Brand New Bag'inden biraz hatırlayalım. brandan dinledik. Papa's Got a Brand New Bag. Haftanın yeni filmlerinden yılın savaşı Battle of the Year'de kullanılan pek çok şarkıdan bir tanesiydi. Ee, bu yedi filme ilaveten özellikle ön plana çıkan gösterimler arasında bu hafta e, Fransız kültür merkezinde Fransa'da sinema ve şova gösterimleri var. Dört tane e, holokost e, belgeseli. E, çarşamba akşamı özellikle Ebruyar, Gece ve Sis, e, Alain Rene'nin meşhur filmi gösterilecek. Saat 7'de, çarşamba akşamı. Ardından da Afir -levi, Fransa'da şoa belleğinin sinemaya yansıması başlıklı bir konferans verecek. E, Perşembe günü Acı ve Merhamet, Cuma günü e, Veldiv 50 yıl sonra. E, ardından da adı sarayda gösterilecek bu e, şoa holokost belgesellerini Merak edenler için e, tekrar hatırlatalım. Gece ve Sis bu konuda yapılan ilk ve en önemli filmlerden biri. Her Cuma Yeni Sinemada kapsamında da bu akşam saat 19'da Levent Kültür Merkezinde e, Çiğdem Veterinelin ödüllü filmi Geriye Kalan gösterilecek Devin Özgün Çınar, Erkan Bektaş, Şebnem Hasanisi Gun'un başrollerinde yer aldığı e, film e, 12. E, pardon 48. E, Antalya Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu ödüllerine de. almıştım. Bu akşam saat 19'da gerçekleşecek olan gösterimin ardından film ekibi de izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Evet, Levent Kültür Merkezi'nde. Pera sinemasındaysa aralık boyunca Latin Amerikası, Amerika filmleri gösterilecek. Önce Kolombiya filmleri var. 7-15 Aralık tarihleri arasında 4 Kolombiya filmi e, seyircilerle buluşacak. Ardından da e, ayın geri kalanında Arjantin filmleri gösterime girecek. Evet... E... Şimdi programın artık sonuna yaklaştık ve kapanışı bizde maalesef dün kaybetmiş olduğumuz 20. yüzyıla damgasını vuran ve 21. yüzyıla da mirasını bırakan çok büyük bir adam için bir şarkı çalarak kapatmak istiyoruz. Evet Madiba'dan, Nelson Mandela'dan bahsediyoruz. Evet, e, pek çok e, filmde kullanılan, sonradan da e, Güney Afrika'nın milli marşı haline gelen parçayı biz *Cry Freedom* filminde duyduğumuz haliyle çalacağız. 1987 yapımı Richard Attenborough'un yönetmiş olduğu filmde başrollerde Denzel Washington, Kevin Kline gibi isimler yer alıyordu. Evet, sizlere de, e, size de bu parçayla veda edeceğiz. Herkese. I sier Larsen. I avtosåndere. Tinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşimburu Seven